Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine Burçefem'de çocuk deyip geçmeyin programında birlikteyiz. Efendim bugün de yine çocuklarımızı konuşacağız. Anne baba ilişkilerinin, anne baba çocuk ilişkilerinin çocuk terbiyesine yansımalarını konuşacağız. Gönderdiğiniz e-maillere cevaplar vermeye çalışacağız. E-maillerinizden yola çıkarak... Ben de bugünkü bir saatlik e, birlikteliğimizi tamamlamaya çalışacağım. Efendim şimdi e, ilk önce şöyle yapalım isterseniz. E-mail adresimizi bir kere verelim. Çünkü bugün ağırlıklı olarak sizlerin gönderdiği e, sorularla şekillendirmeye çalışacağız programımızı. E-mail adresimiz agunes.com.tr ...yahut da çocuk deyip geçmeyin... etburcEfem.com.tr. burcfm.com.tr E-mail adreslerimizi verdikten sonra... ...sorularınızı beklerken... E, ...ve şu konuda... E, ...programımızı yoğunlaştıracağımız için... ...lütfen mesajlarınızda da... ...bu konuyla ilgili... ...sorularınızı yoğunlaştırırsanız... E, ...karşılıklı olarak... E, ...aynı eksen üzerinde... ...buluşmuş olacağımızı tahmin ediyorum... ...bugün... Ee, yoğunluklu olarak e, çocuklardaki güven duygusunu konuşmaya çalışacağız. Çocuklarda güven duygusunu konuşmaya çalışacağız. Çocuğu hissedebilmeyi konuşmaya çalışacağız. Bu güven duygusu çünkü gelen e-maillerden de e, takip edebildiğim kadarıyla tam oturmuş değil. Yani özgüven ile karıştırılıyor gördüğüm kadarıyla. Bizim haftalarca burada izah etmeye çalıştığımız çocuklardaki güven duygusunun oturtulmasının çocuğun içerisine yerleştirilmesi özgüvenle karıştırılıyor. Hayır, biz özgüvenden bahsetmiyoruz. Özgüven denilen şey aslında çocuğun kendi içerisinde kendini kilitlemesi, dış dünyaya karşı çocuğun direnç kazanması hissedebilme yeteneğini, hissedebilmeyi birazcık daha aşağıya çekmesi, çocuğun hissetmeden, hissetmeden olaylara karşılık veriyor veya kendini ortaya çıkartıyor, sergiliyor olmasıyla alakalı bir şey, ben varım diye ileriye çıkmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla çocuğun sosyal hayat içerisinde kendini arka taraftan bir itici kuvvet ile, ön taraftan da çekici bir güç ile çocuğun kendi kendini veya insanın kendi kendini motive ederek, ben bu işi yaparım diyerek ön plana doğru çıkması özgüvenle alakalı bir şey. Halbuki sağlıklı bir e, ruh haline sahip kişi, efendim arka taraftan itilmesine, ön taraftan çekilmesine gerek kalmadan, ...kendi içerisindeki o dinamiklerin verdiği güç ile eğer hareket ediyor, kendini ispat etme derdine düşmüyor ise, ...ben yaparım, ederim derdine düşmüyor ise, yani sadece yapılması gerekli olan şeyleri yapıyor ise, o takdirde bu duygu güven duygusuydu. Birileri için yapmaya, bir şeyler ispat etmeye çalışmaya... Bir hedefe kilitlenip de o hedefe delice saldırmaya biraz özgüven, özgüvenle alakalı bir şey. Özgüven sahibi olacağım diye çocuğun içerisinin aslında bir şekliyle kilitlenmesiyle alakalı bir şey. Çünkü özgüvene doğru giderken etrafa birazcık güven duymaması lazım. Kendisine güven duyması lazım. Efendim, belki metafizik olaylara güven duymaması lazım, kendisine güven duyması lazım. Yani her şeyi kendi içerisinde biriktirip o biriktirdiği şeylerle birden patlama anına belki özgüven diyebiliriz ama çocuk terbiyesinde çocuğu özgüven duygusuyla efendim tahrik etmeye, teşvik etmeye Efendim sündürmeye, itmeye, sen yaparsın arslan oğlum, koçum oğlum, sen başarılısın kızım, zaten bunlar senin için ne ki gibi bir takım suni tetiklemeler ile çocuğu bir yöne yönlendirmenin aslında yanlış olacağını daha önceki programlarımızda izah etmeye çalıştım ki bu suni tetiklemeler ister kişinin kendi kendini tetikliyor olması Hani kendi kendini motive ediyor olması, yahut da dışarıdan bir takım motivasyon kaynaklarından kişinin habire dürtüklenerek bir yere doğru itiliyor olmasının doğru olmadığından bahsetmiştik. Bu özgüvendi. Ee, halbuki bizim bahsetmeye çalıştığımız şey ise çocukların içerisinde güven duygusu oluşturulması. Güven duygusu özgüvenden farklı bir şey. Güven duygusu daha anne karnında oluşan bir e, duygu. Anne hamilelik döneminde ne kadar huzur ve sekine içerisinde o hamileliğini geçiriyor ise, kalp atış ritmi sekine ve sakinlik içerisinde ise, dokuz ay boyunca karnında kalp atış ritmini dinleyen çocukta da ilk gelişen duygu, Güven duygusudur demiştik. Ve daha sonra çocuk dünyaya geldikten sonra o özellikle ilk dört yıl içerisinde çocuğun anne ile derin deruni bir iletişim içerisinde bulunuyor olması, çocuğun ihtiyaçlarının vaktinde e, anne tarafından karşılanıyor olmasıyla çocuk e, çocuğun içerisinde güven duygusu geliş, geliştiğinden bahsetmiştik. O yüzden çocukların ağlatılmaması lazım geldiğini, hatta ağlatılmamasının ötesinde çocuk eğer mızırdanmaya dahi başlamış olsa, bu bir ihtiyaç sinyalidir, çocuğun bir ihtiyaç belirtisidir. Dolayısıyla annenin çocuğunu sezebilme, hissedebilme yeteneğini kullanarak, o ihtiyacın ne olduğunu, ...çocuğunun ihtiyacının ne olduğunu anında hissedip, o ihtiyacını gideriyor olması, çocuğun korktuğu anda, huzura ihtiyacı olduğunda, çocuğunun uykuya ihtiyacı olduğunda, karnının acıktığında, vesaire gibi bütün ihtiyaç anlarında, ...anne, çocuğun yanında, o tebessüm eder çehresiyle birlikte, bulunuyor olmasıyla birlikte, çocuğun içerisinde... Korkunç bir dev gelişiyor, o devin ismi güven duygusu. İşte güven duygusu eğer gelişir ise çocukların içerisinde, o çocuk şundan ya da bundan dolayı bir şey yapmak istemez. O çocuk şundan ya da bundan dolayı bir şey öğrenmek istemez. Sadece kendi iç dinamikleri tıkır tıkır ve sağlıklı bir şekilde çalışıyor olduğu için çocuk zaten yapacağı şeyleri yapar. Böylesi çocuklarda eğer iç dinamikleri güven duygusuyla anneye ait olmuş olan başlangıçta anneye daha sonra da babaya ait güven duygusuyla eğer çocuk tedirginliğe kapılmamışsa, Çocuk iç dünyasını doyasıya o güven duygusuyla geliştirmiş ise bu çocuğun içerisinde daha sonra farklı farklı duygular harekete geçeceğinden bahsetmiştik. Neydi bu duygular? İşte geçen programda bahsettik. Aidiyet duygusu hemen arkasından geliyor. Hemen onunla birlikte gelen bir başka duygusu merak duygusu. Çılgınca çocuk etrafındaki eşyaları, yaşamı, yaşamla alakalı her şeyi merak etmeye başlıyor. Hemen bir parantez açayım. Bu merak duygusu değil midir ki işte zaten o çocuğu okuduğu kitapları, dinlediği şeyleri, öğrenmek istediği her şeye karşı muazzam bir yapışkanlık içerisinde, zihni yapışkanlık içerisinde ney, nasıl, nasıl yani, nasıl yani, şimdi nasıl, öyle mi, daha sonra nasıl gibi çocuğun yapışkan bir zihin içerisinde eşya ve hadiseleri çözebilmek için, çaba sarf ettiğini görüyoruz ama bunun temel dinamiği ne idi? Güven duygusu. İşte o yüzden demiştik ki anne babalara bütün bir yıl boyunca ki yaptığımız programlarda ne olur? Çocuklarınızın güven duygusunu zedelemeyin anneler. Ah sevgili anneler özellikle sizlere seslenmek istiyorum dedim bütün yıl boyunca. Çocukların özellikle ilk dört yılında Çocuklar önce anneye güven duygusu besliyorlar. Çocuk daha konuşamıyor ki iki yaşında, bir buçuk yaşında dili yok vesairesi yok. Anlatacağı şey, e, şeyleri ya mızmızlanarak anlatacak, efendim e, ya tebessüm ederek anlatacak ya ağlayarak anlatacak. Dili dönmüyor çünkü çocuğun yok ki ağzından kelimeler karşısındaki suyu görüyor ama su diyemiyor. Onun yerine yaptığı ne var? Mızırdanmak. Onun yerine yaptığı ne var? Ağlamak. İşte çocuğun tüm bu ihtiyaç anları anne tarafından iyice hissedilip çocuğa anında ihtiyaçları karşılığını verilirse çocuk o anneye karşı tuhaf bir güven duygusu içerisinde oluyor. Ve bu güven duygusu sayesinde zaten o biraz önceki söylediğim şeyler çocuğun içerisinde demlenmeye Çimlenmeye, yeşermeye başlıyor. İşte o çocuk merak duygusuyla birlikte etrafı merak ediyor. Güneşi merak ediyor, ayı merak ediyor, kelebeği merak ediyor, yerdeki karıncayı merak ediyor. Korkmayın, korkmayın. O çocuk işte ilkokula başladığında öğretmen de eğer çocuk ruhundan anlayan bir öğretmen ise o takdirde çocuk öğrenmelerinin önüne geçilemez zaten. İnsanın öğrenmesinin önüne geçilemez öğrenmenin önüne geçen en önemli etken onur kırıcılıktır. Öğretmenin öğrenmenin önüne geçilen en önemli etken çocuğun iç dinamiklerini bozmaktır. Çocuğun tıkır tıkır işleyen iç dinamiklerini bozup zoraki bir kişilik yerleştirmeye çalışırsak eğer o takdirde çocuğun öğrenmesinin önüne geçeriz. Çocuk öğrenmesini zaten kendisi ayarlıyordur. Hiç merak etmenize gerek yok. Mesela çocuklar gazetelerden çok hoşlanırlar. Özellikle küçük çocuklar gazetelerden çok hoşlanırlar. 1,5, 2, 2,5 yaşlarında 3 yaşlarında alın bakalım bir elinize gazeteyi ne yapacak çocuk yanınızda. Elini pat diye gazeteyi atacaktır ve çekecektir. Yere düşürdüğü o gazeteyi ne yapmaya çalışacak hışır hışır hışır diye o gazete ile oynamaya başlayacaktır. Şimdi çocuk bunu eline attı diye bunu yaramazlık zannetmeyin. Ya ne yapıyor? Çocuk yaramazlık bilmez ki normalde. Çocuk bir öğrenme süreci tamamlıyor. Neyi öğreniyor sevgili hocam? Yani gazeteyi yırtmasını mı öğreniyor? Hayır, hayır. Lütfen bir şöyle kenara doğru bir çekilin ve çocuğunuzu bir gözlemlemeye çalışın. O büyük gazete kağıdının içerisine, e, gazete kağıdının küçük minicik elleriyle çocuk e, katlar iken... Yırtar iken, hışırtatır iken aslında bir tuhaf ses çıkar dikkat ederseniz gazeteden. Nasıl bir ses çıkar? Çünkü gazetenin kağıdı büyük olduğu için ses içinde boğulur ve yankı yapar zaman e, o e, katladığınız zaman. Normal küçük kağıtlarda çıkmaz o. Çocuk eline gazeteye her bir atışında, her bir sesin çıkışında aslında kulağına ekolu, kulağına tuhaf. Kual, kulağına yansımalı bir ses geliyordur ve çocuk o sesin çıktığı e, heyecanıyla gazeteyi yırtmaya çalışıyordur yahut da gazeteyi katlamaya çalışıyordur yani çocuk size nispet olsun diye gazeteye inat olsun diye gazeteye saldırmıyor ya tuhaf bir şey sezdi o sırada çocuk gazeteden çıkan sesi e, e, keşfetti o sesin üstünde çocuk araştırmalarını yapıyor ve bunu yapmak zorunda çünkü o bir süre sonra efendim e, kozasının içerisinden çıkan bir kelebek gibi o bir süre sonra insan olacak. O insan olma sürecini tamamlıyor farkında değiliz. Efendim su ile oynamayı çok sever çocuklar dedik. Neden çok seviyor? Çünkü su ile oynarken çocuğun tenine damlayan o su tanecikleri, zerrecikleri çocuğun tenindeki sıcaklıktan daha farklı olduğu için. Çocuğun o teline damlayan suların akışkanlığıyla çocuk tuhaf bir gıdıklanma hissettiği için. Çocuk suyu tutamadığı için her bir cismi tutuyor çocuk kaleme atıyor tutuyor. efendi masaya atıyor elini tutuyor bardağı atıyor tutuyor ama suyu tutamıyor çocuk elini atıyor. Sıkıyor sıkmaya çalışıyor avucunun içerisinden kaçıyor. Bir öğrenme süreci tamamlıyor çocuk bununla birlikte. Ve bunun gibi onlarca yüzlerce. Olay karşısında çocuk sanki içinde bir kılavuz kaptan varmış gibi, sanki içerisine bir program yerleştirilmiş gibi etrafa karşı aşırı derecede bir duyarlılık içerisinde çocuk etraftaki olayları çözme gayreti sarf ediyor. İşte bu gayret sarf ederken çocuğun önüne ne olur dedik engeller çıkartmayın. Yani bir gazeteniz elli kuruştur, bir liradır, ortalığı toplamanız bir saattir ama çocuğun elinden eğer çekerek, vurarak, kızarak, akıllı ol bakayım geç kenara diyerek eğer gazeteyi almaya çalışırsak yaptığımız şey çocuğun güven duygusunu zedelemektir. Çocuk zihnini yapıştırdığı, öğrenmek için kullandığı o gazeteyi annesinin elinden annesi kendi elinden hızlıca çektiği sırada annesine tuhaf bakışı içerisinde çocuk gözünü kaldırıp anneye bakarken aslında annenin kendisine engel olan bir varlık olarak algılamaya başlar ise çocuk anneyle kendi arasında çatışmaya girer. Suyla oynayan çocuğun ensesine pat diye bir tane vurup kolundan dışarıya çıkartıp atar isek o çocuğun kaybettiği bir duygu var. Güven duygusu dedik. Çocukları ağlata ağlata odalarda eğer uyutursanız, ah ben yarın işe gideceğim, yarın işte akşam kalkamayacağım, bana uyum sağlasın, birazcık daha rahat edeyim, ya bıktım çocuğa gece kalkmaktan, gündüz vesaire yapmaktan, yatakta rahat yatamıyorum diye. Erken yaşta çocuğu odasına alıştırmak için çaba sarf ederseniz ve çocuk içeride ağlaya ağlaya uyur ise, Kaybettiği bir duygu var dedik o da güven duygusu kime karşı anneye karşı korkuyorum anne bak duvardan aşağıya sarkmış bir tane adam duruyor ayağından tavana bağlanmış bir adam aşağıya doğru bana bakıyor anne siz girin bir çocuğunuza bakın siz zannediyorsunuz ki tavandan aşağıya sallanmış olan şey lamba. Hayır, lamba değil belki çocuk için o. Ya nedir? Korkunç bir insan olabilir, korkunç bir şey olabilir. Çocuk daha etrafını tanımadı ki. Çocuk içeride bağıra bağıra ağlıyor. Siz dışarıda çocuk odasına alışsın diye beklerken kaybettiğiniz bir duygu var. Güven duygusu var. Dört sene boyunca anne test edilecek çocuk için. İçerisinde sanki bir biyometre varmış gibi. Ve her bir santimi işaretleniyormuş gibi... Annenin çocuğa karşı davranışları anne tarafı, çocuk tarafından test edilerek anneye puan verilecek. Ne zaman sonra puan verilecek? Dört sene sonra puan verilecek. İşte annen bu. Bu kadar güvenebilirsin anneye. Anneye bu kadar güvenirsen etrafa da işte ona kadar ne kadar güveneceğini kendin tahmin et diye çocuk işte o kozasının içerisinden çıkıyor. İşte onun için dedi ki bir yıl boyunca yaptığımız programlarda. Annelik ve babalık çocuklara davranış öğretme demek değildir. Annelik ve babalık çocukların içerisinde temel ruhi dinamiklerin yerleşmesini sağlamaktır. İşte onun için dedi ki anneler ve babalar çocuklarında eğer birtakım davranışlara e, alışkanlıklara, bir takım iyi davranışlar kazandırmaya çalışmak istiyorlarsa ilk önce içlerine yerleştirecekleri duygu, güven duygusu olması lazım. Yoksa bir çocuğun annesini dinlememesi ne demek? Yoksa bir çocuğun babasını dinlememesi ne demek? Ona kılavuzluk yapan, ona kılavuz kaptan gibi hayatı öğreten birisine eğer o güven duygusuyla çocuk bağlanmış ise onu zaten dinlemek zorunda. ''Ayağın kayar yavrum oraya basarsan.'' Çocuk bastı, pat diye düştü. Demek ki babam doğruyu söylüyor. Anne çocuğu hiç yalnız bırakmadı. Baba çocuğu hiç yalnız bırakmadı. Ve çocuğun içerisinde eğer o güven duygusu oluşmaya başladıysa, çocuk bir süre sonra anne ve babasının o hayata alıştırmak için söylediği diğer sözlerini de yerine getirecektir. İşte anne babaların, ee, en önemli üstünde duracağı şey canım çocuk işte takla atıyormuş atsın canım takla atar düşer kafasını acıtır efendim çocuk yemek yemiyormuş ya o kadar abartmayın yemek yememe meselesini eğer çocukta fizyolojik bir rahatsızlık yoksa çocuk eninde sonunda yemeğini yer bunlar önemli değil önemli olan çocuktaki kişilik gelişimidir çocuktaki karakter gelişimidir eğer çocuğun içerisine biz Sınırsız bir güven duygusu veremedi isek, o takdirde çocukta, yani yemek yememeyi bir tarafa bırakın, anormal anormal davranışlar göreceğizdir. Geçen programda söylemeye çalıştım. Eğer çocuğun içerisinde hiç düzen yok ise, her şey istiflenmiş gibi, tek tek yerleşmedi. Annenin baskınına uğradı, babanın işte bir takım... E, yanlış davranışlarına uğradı ve çocuğun e, ruhu e, karma karışık olduysa bu çocuklarda zaten davranış bozuklukları görülüyor. Eğer çocuğun içerisi, iç dünyası huzur içerisinde ve sekinet içerisinde ise anne babayla da çatışma ihtiyacı duymuyor ise neden duymuyor? Çünkü anne kendisini olabildiğince çocuğa vermiş zaten. Çatışacak ortada bir şey yok ki. Eğer böylesi çocuğun içerisi Huzur içerisinde dinamikleri yerleşmişse, ruhunun dinamikleri yerleşmişse, o takdirde o çocuğun anne ile babayla çatışma ihtimali yok demiştik. Ancak tüm bunları söylerken, gördüğüm kadarıyla gelen e-mailler içerisinde şunu da seziyorum. Çocuğa özgüven alıştırmak, çocuğa özgüven sahibi yapmak diye bir şeyle karıştırılıyor. Hayır, hayır. Bu benim bahsettiğim şey özgüven değil, güven duygusu. Çocuğun güven duygusu oluşturması. Eğer ayrılmazsanız birkaç dakikalık reklam arası verelim. Sonra hem e-maillerinize kısa kısa bir bakmaya çalışacağız. Ee, hem de şunu e, test etmeye çalışalım. Peki çocuğumuzun içerisinde güven duygusu yerleşmiş mi? Güven duygusunun yerleşip yerleşmediğini nasıl anlayabiliriz? Ben bir iki tane tiyosunu vermeye çalışacağım. Çocuğunuza şunu yapın. Şöyle bir davranış bekliyorsanız o takdirde çocuğunuzda güven duygusu oluşmuş yahut da oluşmamış diyeceğim kısa bir reklam arasından sonra. Efendim tekrar birlikteyiz. Çocuklardaki güven duygusundan bahsetmeye çalışıyorduk. Güven duygusu çocukların başarabilme yeteneğini de öğrenebilme yeteneğini de birazcık daha... ...artırdığını söylemiştik. Özgüvenle de karıştırılmaması gerektiğini söylemiştik. Gönderdiğiniz e-maillere, bu konudaki e-maillere bakmaya çalışacağım. Yolumuza öyle devam edeceğiz. Ancak peki benim çocuğumun içerisinde güven duygusu yerleşmiş mi acaba? Anneye güven duygusu ve çevreye güven duygusu yerleşmiş mi? Bunu nasıl anlarım diye eğer merak ediyorsanız size birkaç tane ipucu vermeye çalışayım. Bunlardan bir tanesi şu, eğer çocukta güven duygusu oluşmuş ise, özellikle anneye ait güvenden bahsediyorum ve daha sonra da çevre, baba ve çevreye ait. Ki bu söylediğim yaş grubu da test edilme yaş grubu da aşağı yukarı 4-5 yaş grubuna kadar test edilebilir söylediğim şeyler. Şu şekilde test edebilirsiniz çocuğunuzu, acaba çocuğumun içerisine güven duygusu oturmuş mu, çocuğumun iç dinamikleri yerinde mi? Bir- Yüzmede e, bu türlü çocuklar, suyun içerisine girdiklerinde, yüzme eğitimleri sırasında veya havuza girdiklerinde güven duygusu yerleşmemiş olan çocuklar çok zorluk çekerler, panik yaparlar e, ve illa birisine yapışmak zorunda olduklarını hissederler. Yüzme eğitimlerini kolay alamazlar, habire bir tedirginlikleri görülüyor bu e, çocuklarda. Eğer çocukların içerisinde güven duygusu var ise bu çocuklar aynı alışkanlığını suyun içerisindeki güven duygusuyla da e, dışarıya vuruyorlar. Çabuk yüzmeyi öğrenebiliyorlar, suyun içinde panik yapmıyorlar, birdenbire hemen birisine sarılma ihtiyacı duymuyorlar. Çocuğa hadi bırak bakayım kendini dediğinizde çocuk yavaşça kendisini suyun içerisine bırakabiliyor ve suyun üstünde durabiliyor Dediğim gibi yaş grubu beşe kadar devam eden çocuklarla yapılacak olan bir e, belki e, gözlem bu aynı zamanda. Beş yaş grubundan sonraki çocuklarda da gözlenebilir bu davranış. Ama beş yaş grubunda daha net görülebiliyor bu davranışlar. Dörtte de, üçte de, e, yedide de, sekizde de görülebiliyor. E, çocuklar yüzmeye karşı bu türlü çocuklar zorluk çekiyorlar eğer içlerinde. Anne yoksunluğunu, anne güvenini eksik hissetmişler ise. Yani siz habire komut vermek zorunda kalıyorsunuz. Oğlum korkma, tamam oğlum, şimdi oğlum. Ya da kızım bak şöyle yap kızım, panik yapma kızım. Tamam korkma kızım, bak yanındayım kızım. Demenize gerek yok. Eğer içeride anneye güven duymuşsa çocuk suyun içerisine girdiğinde yavaş yavaş birdenbire o yüzme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu bir. İkincisi... Acaba başka nasıl test edebiliriz? Böylesi e, çocuklarda yüksekten korkma endişesi beliriyor. E, güven duygusu eğer eksikse çocukta yukarıya doğru çıktıklarında... ...endişe ve panik içerisine giriyorlar. Nasıl anlayabiliriz bunu? Parklarda örneğin... ...anlayabiliriz. Kenara geçin... ...bir yere, emniyetli bir parka götürdüğünüzde... ...çocuğunuzu, yukarıya doğru... ...çıksın çocuk. Hani merdivenlerden... ...yukarıya çıkıyor, ondan sonra kayak... ...yahut da böyle kulübecik evler gibi... E, ...oyuncaklar var. Yukarıya doğru çıkılan oyuncaklardan... ...bir tanesine, merdivenle... ...çıkılan oyuncaklardan bir tanesine... ...bir gözlemleyin çocuğunuzu. Eğer yukarıya doğru... ...rahat bir şekilde çıkıyor ise... Ee, endişe duymuyor ise çocuk, o takdirde çocuğunuzun içerisinde muhtemelen güven duygusunun da yerli yerince yerleştiğini e, düşünebilirsiniz. Bunun haricinde eğer çocuk iki adım atıyor merdivende, üçüncü adımda dönüyor anneye bakıyor. Dördüncü adımı atıyor, beşinci adımda sağa sola bakıyor. Aşağıdan bir tane çocuğun yukarıya doğru çıktığını görüyor. Kendisi de pat pat pat birden aşağıya inmeye çalışıyor ise, yukarıya doğru çıkamıyor ise... ...o takdirde çocuğun içerisinde güven duygusunun yerleşmemiş olduğu şüphesini taşıyabiliriz. Yükseklik korkuları genellikle çocuklarda güven duygusunun veya yetişkinlerde güven duygusunun tam olarak oturmamış olmasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tamamında mı bu? Hayır. Öyle değil. Etkenlerden bir etkende güven duygusunun yerleşmemiş olmasından kaynaklanabilir. Bunu söyleyebiliriz. Üçüncü olarak bir, şöyle, bir de şöyle bir gözlemde bulunabilirsiniz. Özellikle 4-5 yaş grubu çocuklarda. Yürüyen merdivenleri bilirsiniz. Hani çarşılarda Alışveriş merkezlerinde yukarıya doğru tırmanan bir e, yürüyen merdivenler var, vardır. Şimdi çocuğunuzla birlikte oraya gelin örneğin. Çocuğunuzu yürüyen merdivenlere bırakın. Dört yaşından itibaren bu yeteneği kazanır yalnız. Üç yaşta bu yetenek çok olmayabilir. O yüzden panik yapmayın. Dört yaşında çocuğunuzu yürüyen merdivenlere bıraktığınızda. Siz merdivene binmeyin eşinizle birlikte, çocuk merdivenlerden yukarıya doğru, yürüyen merdivenler çocuğunuzu yukarıya doğru çıkartsın. Siz de aşağıda ona el sallayın. Sanki gidiyormuş gibi bay bay der gibi el sallayın, yürüyen merdiven çocuğunuzu yukarıya doğru çıkartırken, siz de aşağıda ona el sallar iken, çocuğunuz da size el sallıyor ise... Yani bir panik, bir korku, bir heyecan içerisine düşmüyor ise o takdirde düşünebilirsiniz ki evet çocuğum içerisine güven duygusu yerleşmiş olma ihtimali çok fazla. Eğer ki çocuğunuz panik ve korku içerisinde aşağıya doğru iniyor ise ve size doğru koşmaya çalışıyor ise e, yürüyen merdivenlerin aksi istikametinde o takdirde bir soru işareti düşünebilirsiniz. Ee, ...çocuğunuzda acaba güven duygusunda bir eksiklik mi var diye düşünebilirsiniz. Ee, efendim bu üç testi veya üç gözlemi çocuğunuz üzerinde yaptığınızda... ...kendinizi aslında bir şekliyle de anneliğinizi veya babalığınızı veya aile ortamını... ...aynı zamanda da test etmiş olursunuz çocuğunuza karşı sorumluluğunuz açısından. Efendim... Demiştik ki gönderdiğiniz e-maillere bakacağız. Ee, hemen gelen e-maillere ve geçen hafta gelen e-maillere cevap vermeye çalışalım programımızın geri kalan kısmında. Ee, efendim ilk mail Şafak Hanım'dan gelmiş. Ee, güven duygusuyla alakalı bir sıkıntı olabilir mi diye çocuğunun şu durumundan bahsetmiş 9 yaşında bir oğlum var 3 yaşında bir kızım var 9 yaşındaki oğlum okula gittiğinde parmaklarını yiyor ama bu sadece okulda yaptığı bir şey evde bizim, bizim hiç sorunumuz yok ama okulda davranış problemleri vardı götürdüğümüz pedagog okuldaki yarış ortamını kaldıramadığını söyledi sürekli yarış halinde çevresini Yönetmeye çalışıyor fazla hırslı olduğunu düşünüyoruz hiçbir konuda kaybetmeye tahammülü yok biz çoğu zaman onu sakinleştirmek herkesin her konuda başarılı olamayacağını söyleyerek rahatlatmaya çalışıyoruz demiş dinleyicimiz hemen buradan ben bir şey söyleyeyim şimdi son cümleden yola çıkarak söyleyeyim herkesin her konuda başarılı olamayacağını söylemek başarılı olamayabilirsin. Herkes başarılı olamayabilir gibi sözler çocuğu yine hırslandırır. Hayır ben başarılı olmak istiyorum hırsını tekrardan doğurabilir. Bu şekilde yaklaşmak yanlış. Şimdi çocuğun parmaklarını yiyor olması veya emiyor olması veya tırnaklarını yiyor olması yahut da kız çocuklarında çok görülen o saçlarını önüne doğru alır böyle parmaklarıyla yuvarlar yuvarlar yuvarlar oynayarak böyle yahut da düğmesiyle oynaması düğmesinin deliğiyle oynaması yahut da elbisesinden sarkan bir iple çocuğun oynuyor olması içeriye doğru bir yoksunluğun işaretidir iç dünyasında bir karmaşanın bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretidir şimdi bu sadece okulda oluyor evde olmuyor ise o takdirde diyebiliriz ki okulda bir şeyler yolunda gitmiyor ki zaten götürülen pedagog da Okuldaki yarış ortamını kaldıramadığını söylüyor e, tavsiyede bulunmuş. Evet bu güven duygusuyla alakalı bir şeydir diyebiliriz ama detaylı olarak çocuğun e, bir uzmanla daha derinlemesine görüşmekte fayda var. Neden güven duygusunun eksikliğinden olabilir? Çocuk şöyle algılıyor olabilir okulda bir yarış ortamı var ise. Ne olur bir parantez açmama izin verin de bir iki cümlede içim e, yanıyor böylesi mesajlara aldığımda ya çocuklar yarış atı değil ki okulda neyin yarışını yaptırıyorsunuz yani kişilik ve karakter gelişimi yarışarak yapılarak bir şey değil ki. Çocuğun IQ'sunun üstün olması yahut da düşük olması, performansının yüksek olması ya da düşük olmasının kişiliğiyle bir bağdaştırıcı tarafı yok ki. Eğitim sistemimizin içerisinde neden böyle garip garip şeyler çıkartılmış gelmiş çocuğun çok başarılı olması, testlerini çok iyi çözüyor olması, çok şey ezberliyor olması... ...bu çocuğun kişilikli ve karakterli olduğuyla alakalı bir veriyi teşkil etmez ki. Okullar neden bu konuda yarıştıklarını birbirlerine iddia ediyorlar... Birbirleriyle bu konuda biz birinci çıkarttık, beşinci, üçüncü çıkarttık vesaire gibi. Çocukların ruh sağlığını bozuyor bu türlü efendim e, yarışma ortamları. İşte geçen gün Samanyolu televizyonundaydık. Orada da yine aynı konuyla alakalı bir takım sorular sorulduğunda ben orada da hissettiğim bir şey söyledim. Türkiye'ye geleli ben aşağı yukarı bir buçuk iki yıl oldu. İki yıldır şu çocukların girdiği imtihanlar, bırakın çocukları, ÖSS, ÖYS, ALES, KPSS ve birçok sınav, işte ortaokulu bitirme sınavı, liseyi bitirme sınavı, itimat edin benim psikolojim bozuldu yani. Bakıyorum sınav sistemine bakıyorum, sınavda çıkan sorulara bakıyorum, çocuk daha 5, 6, 7 yaşında 7. sınıfa gidiyor, 8. sınıfa gidiyor ve benim psikolojim bozuldu. Yani öğretmen arkadaşlara, yani buradan sesleniyorum. Beni ne kadar itibar alırlar, ne kadar değere verirler bilemiyorum ama kişilikli ve karakterli bir çocuk yetiştirmek bir öğretmenin asıl iftihar edeceği bir şeydir. İşte bu asil çocuk şu anda ülkemizi yöneten, şu anda işte falancaya söz geçiren ülkeler içerisinde söz sahibi olan şu yönetici benim elimden hasbel kader geçmiş olan bir çocuk. Övüntüsünü yaşamak istiyorsak eğer böylesi karakterli bir çocukla ileride övünmek istiyorsak bunun IQ ile MIQ ile alakası yok. Çok test sözmüş bunun alakası yok. Bakın Sparta'ya gidin, Sparta'da çocuklara 60 bin dize ezberlettiriliyordu. Odessa destanı ezberlettiriliyordu ve çocukların o ezberlediği şeyle yetişkinler alkış çalıyordu çocuğa. Aferin çok iyi ezberledin. Yani insanın zaten böyle bir kapasitesi var. Yani ezberlettikçe ezberler, ezberlettikçe ezberler ama insanın bir başka yeteneği daha var. Duygu dünyası, kişiliği ve karakteri ve onuru. Eğer siz onurunu ayaklar altına aldırarak yarışma içerisinde bak o birinci geldi al sana birinci olarak ödül sana şunu veriyorum dediğinizde ikinci çocuğa aslında hakaret etmiş oluyorsunuz. Aslında üçüncü çocuğa hakaret etmiş oluyorsunuz. Aslında dereceye girmemiş olan çocukların onuruna dokunmuş oluyorsunuz. Birinciye siz ödül verdiniz birincinin resimlerini yayınladınız birincinin bilmem neyini yayınlıyorsunuz üçüncüye bilmem mansiyon veriyorsunuz beşinciye bilmem ne veriyorsunuz bu yetişkinler için verilebilir belki teşvik için takdir için verilebilir ama o yarışmada dereceye giremeyen çocuklara resmen onurlarına dokunulmuş oluyor. Dolayısıyla çocuklar eğer sınıf içerisinde, okul içerisinde, bir yarışma ortamının içerisinde başarıya doğru gidiliyor ve performansları yükseltiliyor ise kendi kendimizi kandırmayalım. O çocuklar belki IQ'da yüksek performans sergileyebilir ama EQ dediğimiz yani duygusal dünyasına baktığımızda tarumar olmuş olabilir. Çocuk gitmiş işte şimdi parmaklarını yiyor. Neyin için? İ okuldaki yarış ortamını kaldıramadığından dolayı. Bu evet güven duygusunun okula ait duyduğu, öğretmene ait veya çevreye ait duyduğu güven duygusunun yoksunluğundan dolayı eller ağza gidebilir, tırnaklar yeniliyor olabilir, çocuk bir kenarda sıkılıyor olabilir ve bundan dolayı da çocuk çok defa agresif olabilir, hırçın olabilir, kendisini ispat etmek için ayrıca hırç gösterebilir. Tüm bunlar anormal bir çevrenin içerisinde bulunduğunun işaretidir. Peki İşareti olabilir daha doğrusu farklı problemler de çıkabilir. Peki ne yapmak lazım? Bir kere yani bu e maili yazan e dinleyicimiz için de söyleyebilirim. E bir kere öğretmenleriyle bir kere yöneticileriyle mutlaka veliler konuşması lazım. Yani benim çocuğuma kamçı vurmayın ne olur. Yani üstünüze bindiğiniz benim çocuğuma kamçı vurarak birinci getirmeye ihtiyacım yok. Ben evlat istiyorum. Okulunuzda birinci olmasını istemiyorum. ÖSS'de, MSS'de bilmem ne de birinci olmasını vesaireyi istemiyorum. Ben prezentatif bir çocuk olsun istemiyorum ya. Ben hayırlı bir evlat olmasını istiyorum. Annem dediğinde... Ciğerlerinin titrediğini, yandığını hisseden bir çocuk olmasını istiyorum. Yoksa çocuk benden kopmuş, duygu dünyası kopmuş, etraf ile tuhaf tuhaf ilişkiler içerisine girmiş, böylesi bir çocuk, istemiyorum diye belki de annelik ve babalık e, duygularımızı bu yönde kullanmamız lazım. E, böylesi bir maille verilecek bir cevap, belki çocuğun güven duygusuyla alakalı olarak öğretmeniyle konuşulması lazım, gelebilir diyorum. Şimdi bir başka dinleyicimizin şöyle bir mesajı var. Hocam programlarınızı çok faydasını görüyoruz. İnşallah biz de Allah, inşallah Allah da sizi faydalandırır. İnşallah programlarınızda hep söylemektesiniz. Çocuklar arasında kavgalara karışmayın diye. Çünkü bunu, bunda öğrendikleri çok şey var diyorsunuz. Evet. Fakat Çocuklardan biri hep baskın çıkıyorsa, diğeri sürekli eziliyorsa ne yapmalıyız, nasıl davranmalıyız? Teşekkür ederim demiş Aytekin e, Bey. Evet, e, önemli bir konu. Aslında atlamışız demek ki şimdi çocukların birbirleriyle sürtüşmesi aslında gelişimin bir parçası. Hangi gelişim? Bakın bir çocuk bir çocuğu diyelim ki itiyor, öbür çocuk da onu itmeye çalışıyor. Aslında hangi gelişim süreçleri yaşanıyor burada? Bir bakalım, çocuğun bir kere ayakta dengeli durma. ...eğitimi alıyor o sırada. Çocuk kendisine birisi vurduğu sırada acıyı hissediyor. Kendisi acının karşısına ne yapacağının kararını veriyor. Yere düştüğünde e, duygu devinim sistemi devreye giriyor. Çocuğun duygularıyla birlikte vücudunun uyum içerisinde hareket etme sistemi devreye giriyor. Dolayısıyla çocukların öyle küçük, ufak tefek birbirlerini itmesine, oyuncaklarını almasına... ...birbirlerini yere düşürmesine... ...anne babalar çok karışmaması lazım. Ancak burada önemli olan bir şey var. Bazı çocuklar e, maşallah e, vurmayı bir yetenek haline getirmiş. Anne babaları da bazen teşvik ediyor. Aslan oğlum, koçum benim. Bir tane vur falan diye. E, maalesef söylüyor bunu. Erkeksin sen diye teşvik ediyor. Halbuki o erkek bir gün sana bir erkeklik yapmaya başlar ise o zaman işte erkeğin ne demek olduğunu hiç düşünmüyor belki. Vur oğlum diyor yani. Sana vuranı vur diye söyleniliyor. Şimdi böylesi bir çocukla da sizin çocuğunuz baş başa kaldıysa burada tabii hadi git sosyalleş diyemezsiniz yani. O takdirde belli tedbirleri almanız lazım. Yahut da iki kardeş arasında yine bir çocuk eğer daha yetenekli veya daha hırçın, daha bir e, baskınsa o zaman diyemezsiniz. Hadi hala devam edin diyemezsiniz. Bakın burada Peygamber Efendimiz'in Efendimiz Aleyhisselam'ın koyduğu çok ilginç bir ölçü var. Ben aklıma geldikçe hep onu Diyorum ki gerçekten yani pedagoji sahasında öyle didiklenmesi, o kadar araştırılması lazım gelen onun hayatının içerisinde o kadar ince nüanslar var ki eğer biz sadece onun hayatını bu ne, ne, e, nispette okumuş olsak e, çok çok başarılı çocuklar yetişir. Çok çok karakterli ve kişilikli çocuklar yetişir. Bakın aynı olay Peygamber Efendimizin e, bizzat kendisinin yaşadığı bir olay. Torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i güreştiriyor. ...sosyalleşmesini sağlattırıyor, o güç ve kuvvet kazanmasını sağlattırıyor. Dolayısıyla korkmayın, şimdiki annelere bakıyorum, çocuklar birbirleriyle güveş, güreşmeye başlayınca... ...anne mutfaktan bağırıyor, baba öbür taraftan gelmeyin yanınıza diyorum. Halbuki Peygamber Efendimiz güreştiriyor Hasan ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'i. Güreştirirken yalnız çok ilginç bir şey yapıyor, hep Hüseyin'in yanında bulunuyor. Hadi Hüseyin, Hasan'ı tut, hadi Hüseyin... ...yeneceksin Hüseyin diye yanında yer aldırmaya çalışıyor. Hüseyin'in yanında yer almaya çalışıyor. Ee, kızı Fatıma bu hadiseyi görüp müşahede ettiğinde... ...boynu bükük bir vaziyette o anda Peygamber Efendimiz'e sesleniyor. Hatırlarsınız bu hadiseyi. Babacığım diyor Peygamber babasına, babacığım diyor hep Hüseyin'i tutuyorsun... ...biraz da diyor Hasan'ı tutar mısın diye söylediğinde... Bakın işte hadiseye bakın işte burada problem çözme yeteneği anne babalarda olması lazım ki... ...şu cevap çıkıyor Peygamber Efendimiz'den. Diyor ki ama diyor Hasan'ın yanında da Cibril aleyhisselam var. Ben ondan dolayı Hüseyin'i tutuyorum diye söyleyince... ...Hazreti Hasan o günden sonra sokaklarda yürürken, efendim bir yerlerde otururken... ...benim yanımda Cibril aleyhisselam bana destek oluyor diye... O şekliyle yürüyor, o şekliyle oturuyor. Hz. Hüseyin ise benim yanımda bir peygamber var. Dedem beni tutuyor diye. O, o da yine yürürken ona göre yürüyor, ona göre oturuyor, ona göre kalkıyor. Şimdi bakın, iki güreş yapan çocuktan siz birisini tutarken öbürküsüne, öbürküsüne destek vermek, öbürküsünü efendim, memnun etmek... Gerçekten bir annelik sanatı, gerçekten bir babalık sanatı, İşte bu babalık sanatından bir örnek dedelik sanatı aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam'da görülüyor. Yani burada eğer Hz. Hüseyin... E baskın karakterli olan Hz. Hasan'ın altında ezileceği düşünülüyorsa, evet Hz. Hüseyin'in desteklenmesi lazım. Küçük olan desteklenmesi lazım. Teşvik edilmesi lazım ki baskın olan, güçlü olan onu ezmesin. Ama burada şuna dikkat edilmesi lazım geldiğini görüyoruz. O baskın karakterli çocuğu da incitmemek lazım. Ona da ayrı bir şey söylemek lazım geldiğini görüyoruz. Demek ki çocuklardan baskın olanı ...nin elindeki diğer çocuğu efendim, sosyalleşiyor diye bırakmamamız lazım. Araya denge unsuru olarak çaktırmadan, hissetmeden girmemiz... ...ama bu giriş sırasında da çocukları da hırslandırmamamız lazım... ...geldiğini söyleyebiliriz. Efendim bir sonraki mesajımız... E, ...üç yaşında bir oğlumuz var demiş dinleyicimiz. Bir yaşında kızımız var... Oğlumuz duygu ve düşüncelerini ra rahat ifade edebilen, toplum içinde çekinmeden konuşup isteklerini ifade eden bir çocuk. Üç yaşındaki oğlumuz. Peki. Bazen biz ya da arkadaşları istediğini yerine getirmeyince sinirlenip ha hakaret etmeye başlıyor. Hmm. Köpek, manyak gibi kelimeler söylüyor. Bu kelimeleri anne babadan duymuş değil, beraber olduğu diğer çocuklardan öğreniyor. Böyle bir durumda tepkimiz ne olmalı? Biz duymazdan gelince etrafımızdakiler çok sezbest bıraktığımızı söylüyor. Bir de kız kardeşine gereksiz bahanelerle zarar veriyor. Kıskanmasının normal olduğunu düşünüyoruz ancak kardeşi henüz savunmasız olduğu için kıyamıyoruz. Ee, kardeşine zarar verdiğinde oğlumuza nasıl davranmalıyız? Ben babası bazen kardeşine zarar verdiği için kızıyorum eline vurduğumda oldu. Programımızı arşivden takip ediyor. Tanıdıklarımızı e, tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz demiş dinleyicimiz. Efendim iki dakikalık vaktimiz var. Bunu nasıl izah ederim? Onun e, şeyini e, yaşıyorum şu anda. Mesajı okurken de. Şimdi çocuk köpek diyor, manyak diyor, aptal diyor çok affedersiniz ve öğrendiği bu tür nereden öğrendiyse öğrendi. Anne baba diyor bizden öğrenmedi ama bir yerlerden öğrenmiş. Bunu etrafındakilere isteğini elde edemedince saldırganlık olarak bunu kullanıyor. O takdirde anne babalar şimdi çocuklar bu kelimeyi öğrendiyse vücutlarına ruhuna bulaşmış olan bir virüs olduğunu düşünecek ve bunun yerleşmemesi, ürememesi, türememesi için buna engel olacak. Bizim çocukları serbest bırakın dediğimiz şey çocukların öğrenme, merak, çocukların duygu dünyasını geliştirme adına bir takım e, yeteneklerini geliştirirken, merak duygularını geliştirirken serbest bırakın diyoruz. Hayır, eğer çocuk bir yerlerden e, köpek demesini, manyak demesini öğrendiyse orada yapılacak tek şey çocuğa engel olmak. Nasıl engel olacağız? Öyle kalabalık içerisinde bağırtıyla, çağırtıyla, gürültüyle değil. Hayır, ne yapmamız lazım? Burada baba devreye girmesi lazım. Burada babanın etkin rolü çok önemli. Anne devreye girerse bu süreç uzar ve çocuğu yıpratır. Baba devreye girmesi lazım. Çocuğun ellerinden tutabilir, örneğin. Göz göze gelebilir ve o kelimeyi söylememesi istenilebilir. Hayır bir daha senden manyak diye bir şey duymak istemiyorum. Manyak doğru değil. Bir daha manyak deme. Yanlış yapıyorsun diye çocuğa o kelimenin kullanmasının önüne geçmesi ve katı bir çizgiyle önüne geçmesi gerekir. Bu durumda kalan çocukların genellikle davranışı şöyle oluyor. Kendisine bunu söyleyen kişiye karşı tepki gösteriyor birden. Tepiyor, vuruyor vesaire yapıyor ama baba burada kararlılığından zerre kadar taviz vermemesi lazım. Hayır. O kelimeyi bir daha çıkartmayacaksın. O kelime yanlış bir kelime diye. Çocuğa engel olacak. Ertesi gün bir daha çıkarttı yine engel olacak. Sonra bir daha çıkarttı çocuğu tutacak. Ellerinden tutacak. Göz göze gelecek. Bu Efendim korkutma ve ürkütme şeklinde değil hayır kararlılığı gösterme şeklinde olacak diyoruz programımızın da sonuna geliyoruz ve çocuğun o sırada ağlamaları da aslında duygusal yoksunluktan kaynaklanmadığı iktidar mücadelesi olduğu için ağlayabilir çocuk istediği kadar ağlayabilir ama o davranış yapılmayacak. Efendim bugünkü yayınımız da burada sona erdi. Ben geri kalan e-mailleri yarın cevaplandırmaya çalışacağım. Eğer yarın saat 11'de radyonuzun başında Burçefem'de olursanız birlikte olmaya çalışacağız. Efendim hoşçakalın.